Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli arkadaşlar bugün biraz uzun okuduğumuz için vaktimiz kısıtlı. O yüzden hemen hiç teferruata dalmadan kaldığımız yerden e, elmalı ne söylüyor, nasıl açıklıyor bakacağız. Nerede kalmıştık hatırlayacaksınız. E, Cenab-ı Hak kendi katında efendim müjdelere nail gördüğü o ihsan sahiplerinin niteliklerini anlatıyordu Ahkaf suresinde. O niteliklerden birincisi 13. ayette anlatılan onların Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru istikamet üzere devam etmeleri hiçbir çeldiriciye kapılmamaları yani hepimizin karşısına arkadaşlar zaaflarımıza göre herkesin kendi zaafına göre birçok çeldiriciler çıkar benim için çekici gelip beni günaha sürükleyen şey sizin için ne var onda canım ona da aldanılır mı diyebilirsiniz ama sizin de ayağınız başka bir yerde kayabilir onun için bu istikamet e, üzere yürüyebilmek için zayıflıklarımızı da iyi tanımamız lazım yani bizim hangi noktada zaaflarımız var oraları yani bir savaş ...şa girişeceğiniz zaman kalenizin surlarının nerelerine bakarsınız arkadaşlar e, nereler zayıf nereler gevşek nereleri sağlamlaştırmam lazım işte nefsimize de böyle bakacağız zayıflıklarımızı nasıl biliriz arkadaşlar düşkünlüklerimiz bizim zayıflıklarımızdır benim kanaatim bu yani başka tarifler de yapılabilir. Neye düşkünseniz şeytan oradan gelir arkadaşlar. Paraya düşkün olana, parayla evlada düşkün olana, evlatla. Neye düşkünseniz. Onun için böyle bir şeyi çok sevmek de bizim dinimizde çok hoş karşılanmamıştır. İşte çocuklarımızı, evimizi, barkımızı, işimizi, mesleğimizi her neyse yani. O sevdiğimiz şeylerle bizi efendim çok güzel imtihan eder Rabbimiz ve şeytan da onları bir fırsat bilir. İkinci özellikleri bunların bu efendim e, muhsinlerden olup efendim Cenab-ı Hakk'ın e, müjdesine nail olan bu insanların efendim e, ikinci vasfı 15. ayette oraya kadar olanı size anlattık. Ana babasına iyi davranmalarını biz insanoğluna tavsiye ettik diyor. ''Ve vassaynel insane bi validehi ihsana.'' ''Biz ana babasına ihsanla davranmayı insanoğluna tavsiye ettik.'' Ee, bu ana baba konusunun ne kadar çok geçtiğine dikkat ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ee, demek ki orada bir ayağımız kayacak yani orada bir imtihan olacağız. İşte bazıları anlatıyor mesela ama tamam da annem bana şöyle yaptı, böyle yaptı. Evet tabii zaten o yüzden imtihan olacaksın. Ee, yani biz çocuklarımızın imtihanıyız. Onlar da bizim imtihanlarımız. Onlar da bizim imtihanlarımız. Dolayısıyla e, bu demek ki yani e, Cenab-ı Hakk'ın... Hatta bazı ayetlerde on emrin genellikle anlatıldığı ayetlerde Allah'a şirk koşmamaktan sonra ana babaya iyiliğin geçmesi yani konunun ehemmiyetini göstermesi açısından çok kıymetli arkadaşlar. Yalnız ben şimdi böyle camilerde bu e, vaazları veriyoruz insanları bazı şeylere teşvik ediyoruz ya arkadaşlar bazılarınız içinizden bazılarınız çok hassas oluyor. Şimdi hocalar. Cemati ikna etmek ister. Yani bir şey anlatıyorum. Ana baba çok kıymetli, çok önemli. Allah bizi onlarla işte deneyecek, imtihan edecek. Ya kazanacağız ya kaybedeceğiz diyorum. Ve istiyorum ki siz bunu kabul edin yani. Siz bunu kabul edin. Dolayısıyla biraz böyle vurgulu anlatıyorum. Ama zaten ayet ve hadislerde de çok vurgu var yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor arkadaşlar. Bir gün minbere çıkarken... Birinci basamakta duruyor. en enfuhu diyor. Burnu yerde sürtülsün. Bir daha bir basamak daha çıkıyor. Tekrar rahime enfuhu, burnu yerde sürtülsün. Üç kere sahabe donup kalıyorlar. Çünkü peygamber birine beddua etti yani. Kimin burnu yerde sürtülsün ya Allah diyorlar. Ana babasından biri veya ikisi yanında yaşlandığı halde onların rızasını alarak cenneti kazanamamış kişinin diyor. Yani bundan dehşetli bir ifade olabilir mi? Onun için arkadaşlar bu böyle biz vurgulu vurgulu anlatıyoruz. Şimdi bazılarınız da içinizde çok hassas oluyor. Ona zaten bu kadar çok anlatmaya gerek yok. Zaten çok dikkatli, çok ince ruhlu. Yani onun üzerinden değerlendirelim. Diyelim ki ortalama sizin etkilenme düzeyiniz 5-6 ise onunki 9 bu insanlar arkadaşlar bu sefer büyük bir paniğe kapılıyorlar. Büyük bir üzüntüye ve dehşete kapılıyorlar. Hani bir şeyi yanlış mı yapıyorum falan diye. Bir de bazılarının çok istisna olmakla beraber arkadaşlar. Hayatımda iki kişiye rastladım bu şekilde. iki üç kişiye. Anneleri tam bir zalim. Tam bir zalim. Yani öyle e, sembolik olarak söylemiyorum. Bencil, zalim. Acı çektirmekten zevk alan, yani teşhis koymak için o psikolojik terimleri kullanmak istemiyorum, ee, yanlış oluyor. Efendim böyle gerçekten hani iliğini kemiğini sömürüyor evladının yani. Ve şey yapmış, dengesini bozmuş, evladının dengesini bozmuş. Arkadaşlar o, o tipler de bunları, e, bunlara bakarak hayatlarının bütün şirazesini kaybetmesinler. Hem fıkhi açıdan danışsınlar, bunun şeyi nedir? Yani benim annem bana böyle böyle yapıyor, babam böyle böyle yapıyor. Ben bunu nasıl, e, yani ben evlatlık vazifemi nasıl yapacağım diye fıkhi açıdan danışsınlar. Hem de psikolojik yardım alsınlar arkadaşlar. Hiç kolay değil. Bakın bir psikolog arkadaşımız, hocamız şöyle dedi. <gülüyor> bir insan... Normal bir ailede artık normal neyse yani psikoloji normali de çok tarif edemiyor. Normal diyelim vasat bir ailede büyür. Sonra narsist biriyle karşılaşırsa onunla nasıl mücadele edeceğine dair az çok bir donanımı vardır. Çünkü hakları tanınmış olarak, saygı görmüş olarak, benliği gelişmiş olarak büyüdü yani. Fakat narsist bir ebeveynle büyüyen kişinin bütün gücü ve savunma fırs imkanları daha çocukken budanmıştır asla nasıl baş edeceğini bilemez yani onun için onların yardım alması lazım bak bu tip durumlar varsa aranızda onlar hariç normal insanlar için anlatıyoruz biz bazı ortalama insan için anlatıyoruz arkadaşlar tavsiye şimdi Cenab-ı Hak burada dedi ya biz insana tavsiye ettik ana babasını Elmalı'dan aktarıyorum açıklamayı. Tavsiye bir kimseye yapması iktiza eden bir şeyi vaaz-ı nasihat tarzında önceden söylemektir. Üğüt vermektir yani. İman ve istikamet en birinci şiarları olan muhsinlerin şanı beyan olunurken ana babaya ihsan bilhassa tavsiye edilmiştir. Yani Cenab-ı Hak diyor ki ben sizi ihsan görüyorum, ihsan Mertebesindesiniz, muhsinlerdensiniz. Niye? Çünkü Allah'a iman ettiniz, sonra da istikamet üzere oldunuz. Aman ha, ana babaya yanlış yaparak bu ihsanı kaybetmeyin diyor. anlatabilir mi? Adeta. Bu tavsiye birkaç yerde varit olmuştur Kur'an-ı Kerim'de. Fakat her birinde başka bir nükte ve noktayı nazarla sevk edilmiş olduğu için tekrar değil, Ayrı ayrı faideyi müfittirler. Faide anlam demek. Ayrı ayrı anlamlara gelir her seferinde. Çünkü siyak sibak denilen yani bağlam o konunun akışı içerisinde her seferinde ayrı bir yönü işaret edilmiş olur. Nitekim burada da ceza bir kânû ya'melûn onların yaptıklarının karşılığı olarak e, ifadesi münasebetiyle ihsan ve istikametin Mühim bir misali, yani bir insanın ihsan ve istikamet üzere olduğunu nereden anlarsın? Ana babasına nasıl davrandığına bak diyor. Ana babasına nasıl davrandığına bak. Ee, bunun için getirilmiştir. Ve rivayet olunduğuna göre, efendim bu iki ayet Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu an hakkında nazil olmuş. Ve bir hayli ahkamın da esaslarını ihtiva etmiştir. Evvela ahlaki noktayı nazar yani bu ayette bu iki ayette şimdi 15 ve 16'da birçok fıkhi hüküm var. O yüzden ben bazılarını atlayacağım arkadaşlar çok istisnalar olduğu için aklınız karışmasın diye isteyenler tefsirlerden okuyabilir. Birçok fıkhi hüküm var. Evvela ahlaki noktayı nazardan, biz önce diyoruz ahlak açısından bu ayet ne ifade ediyor onu söyleyelim. Valideye üç mertebede nazarı dikkat celp olunmuştur. Şimdi bu ayette, bu iki ayette anne üç açıdan babanın önüne geçirilmiş. Babanın önüne geçirilmiş. Genelde de tersi değil mi? Babalara daha saygılı, daha hürmetli, daha dikkatli. Anneye daha hoyrat, daha efendim çok derin nefes aldı bazılarımız. Efendim daha hoyrat, daha rahat davranılır. Anne böyle nasılsa onun kalbi düzelir illaki falan diye düşünülür. İşte mesela bizim geleneklerimizde bunlar çok güzel arkadaşlar yani herkesin anlayacağı şekilde şey yapılmış formülleştirilmiş derler ki mesela annenin kalbi kırılsa da veyahut da işte ne bileyim kötü söz söylese de evladına o işlemez. Çünkü süt onu korur derler. efendim Ama babadan beddua alma sakın falan derler. Babalar tabii biraz daha sert, daha kolay üstünü çizebiliyorlar. İstisnalar her zaman var. Genellemeler herkesi kapsamaz arkadaşlar. Fakat gene de bir fikir verir, bir bilgimiz olur. Cenab-ı Hak belki de bakın, belki de değil. Bu ihmalimiz ve anneleri böyle daha kolay, nasıl işte o biz onu razı ederiz diye düşündüğümüz için, Belki üç defa anneyi vurguluyor. Hadiste de biliyorsunuz peygamber efendimize ya Resulallah, kime iyilik ikram edeyim? Annene. Kime ya ondan sonra kime? Annene. Üç kere söylüyor sonra babana diyor. Şimdi burada tabii hepimiz hanım olduğumuz için ve bir de bakıyorum yaş ortalaması benimle birlikte büyüyor arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi hmm, evet bize öyle davransınlar çocuklarımız falan gibi dinliyorsunuz. Fakat bizim de anne babalarımız var ve onlara karşı sorumluluklarımız var arkadaşlar. Ee, bu anne baba hakkı anne, anne babaya karşı e, güzel davranmayla ilgili ayet ve hadisleri işte çocuklarımıza e, öğretmek tabii ki önemli ama asıl biz onları uygulayarak onlara örnek olmamız lazım yani bir anneyle nasıl konuşulur bir babayla nasıl konuşulur ee, bunun çok arkadaşlar detayları var anne babanın bana göre kocanın da, onu ekleyebilirim ama tartışılabilir bu. Çünkü e, aile yapıları da çok değişti yani. E, öğretmeni olamazsınız arkadaşlar. Hatta çocuğunuzun bile öğretmeni olamazsınız, yeri gelir. Yani öğretmenlik yapmak, dönüştürmek, onları terbiye etmek, bizden bu istenmiyor. Anne, baba ve koca için, anlatabildim mi? Onlarla geçinmemiz isteniyor Diyeceksiniz ki e onlarla geçinmek benim sınırlarımı ihlal ediyorsa yani benim tepemde boza kaynatıyorlar işte sınırlarımı ihlal ediyorlar haklarımı yiyorlar arkadaşlar o zaman sınırlarınızı korumayı öğreneceksiniz. Öğrenilir mi sonradan öğrenilir. Şimdi psikoloji dersine dönüştürmeyelim. Öğreniliyor arkadaşlar öğrenilir. Yani ...birisi siz isterse ana babanız olsun arkadaşlar, birisi sizin sınırlarınızı ihlal ediyorsa, haklarınızı yiyiyorsa, tepenizde boza pişiriyorsa sorun sizdedir. Sorun sizdedir. Sorun derken yani kötülüğü o yapıyor ama o kötülüğe zemin hazırlayan, fırsat veren sizin karakteriniz, sizin eksik bıraktığınız yerler olmuş oluyor onu bir bilin orayı Ayrıca çalışırsınız sınırları korumak yani insanın kendi haklarını saygınlığını e, izzeti nefsini koruması böyle herkesle mesafeli olması burnunu havaya dikmesi demek değildir arkadaşlar Yani ne kabul etmeyeceğiniz bir takım davranışlar olması lazım ve bunlarla ilgili e, kavgaya da dönüştürmeden hani bu mesajı çevrenize ...çok iyi bir şekilde, istikrarlı bir şekilde vermeniz lazım. Konumuz o değil, geçiyoruz. Evvela dedik ahlaki açıdan bakacağız. Bir defa baktığımız zaman görüyoruz ki... ...valideye yani anneye... ...üç mertebede mazarı dikkat cel bulunmuştur. Birincisi babanın tahtı galebesinde olarak... ...valideyn talibi içinde. Yani okuduğumuz kısım... ...vevassaynel insane valideyi" diyordu ya... Li validehi valideyn ifadesi ana baba demektir arkadaşlar. Tabii ki baba baba ifadesinin tesniyesi şeklinde geliyor. Yani ana baba dediğimizde ikisini bir arada ebeveyn dediğimizde Kur'an-ı Kerim'de böyle dendiğinde babanın tahtı galebesinde yani orada ağırlık babada ama sonuçta anne de var o işin içinde. Yani bu ihsanla davranma Kime karşı olacak? Babaya da anneye de olacak. Anne de orada var. Sadece babaya saygılı olunmayacak. Anneye de saygılı olunacak. Ee, ama şunu da söyleyeyim, e, valideyn denmesi, mesela ana ve baba diye ayrı ayrı zikretmeyip, burada çok incelikten bahsediyoruz şu, an, şu anda. Ee, babayı ifade eden valit kelimesinin içine anneyi alması, ...acizane kanaatim arkadaşlar... ...katılırsınız, katılmazsınız bilemem... ...ben geleneksel bir insanım... ...geleneksel dünyayı temsil ediyorum çoğunlukla... ...arkadaşlar... E, ileri yaşlar için bilhassa... ...annenin saygınlığı bile... ...babanın orada durmasına bağlı... ...biliyor musunuz? Yani baba duruyorsa... ...orası hala... ...ana baba eviyse... ...yani... O anne daha çok hürmet görüyor. Daha çok e, ilgi alaka görüyor. E, bu ilginç bir şey yani. E, baba gittiği zaman arkadaşlar evden gelen giden bile çekiliyor. Yani gelen giden misafiler. Çünkü o babanın toplumda bir yeri var. Şunu unutmayın arkadaşlar. Her ailenin toplumdaki yeri o ailenin erkeğinin yeri kadardır. Kadın isterse periştah olsun yani. Ha İngiltere kraliçesi olursanız ayrı yani efendim e, her ailenin toplumdaki yeri babanın yeri kadardır. Dolayısıyla baba çekildiğinde o e, saygı biraz yani burada annelerin babanın pozisyonundan yararlandığına zımni bir işaret var. Onu söylemiş olalım. Efendim. ikincisi, hamlet hu ummuhu çünkü arkasından hemen o gelecek. Allah size ana babanıza iyi davranmanızı iyi yetmez arkadaşlar ihsanla davranmanızı. Güzellikle o ihsanı anlatmıştım ya size. Güzellikle davranmanızı emretti, tavsiye etti. Şimdi sebepleri açıklarken hamlet hu ummu. Çünkü annesi onu hamile olarak taşıdı diyor. Şimdi burada bakın baba yok. Sırf anne var. Sebebi açıklarken efendim Anne bir kere daha zikrediliyor hameletu ummuyla sonra ve, ve vadaat hu kurhan ve zorlukla onu dünyaya getirdi. Annesi onu karnında taşıdı ve sonra da zorlukla dünyaya getirdi. Dolayısıyla babayla bir kere babadan ayrı iki kere anne zikrediliyor. Tekrar ediyorum babayla bir kere validey ifadesinin içinde. Babadan ayrı tek başına da iki kere anne toplamda üç kere zikrediliyor burada. E, valid yani baba ise yalnız bir kere zikrediliyor ayetin başında. Bir hadisi şerifte beyan olunan şu mazmun ile mütenasiptir bu ayette gelen bu e, nasıl diyelim tercih. Bir adam ya Resulallah ben kime çok iyilik edeyim demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki anana. Sonra kime dedi yine anana buyurdu. Sonra kime yine ummek buyurdu. Sonra kime ebak babana buyurdu. Şimdi hameletu ummuhu kurhan. Oraya geçtik. Annesi onu kürh ile yani zahmet ve meşakkatle taşıdı. Karnında taşıdı. Ve veda'athu kurhan ve yine zahmet ve meşakkatle bu hamline, bu taşıdığı bebeği doğurdu vaz etti Ve hamluhu ve fisaluhu felâthûne şehran onun hamileliği taşınması ve emzirilmesi yani memeden ayrılması 30 aydır. Şimdi buradan arkadaşlar öyle bir mezheplerin görüşleri, rivayetler, tarihi malumatlar, hamilelik süresi, emzirme süresi ile ilgili tartışmalar geliyor ve bunun fıkhi sonuçları var. Mesela işte bir kadın evlendikten 6 ay sonra doğurursa tabii bugün şey var genetik test ne o? Genetik test değil DNA testi var. Efendim hemen kime ait olduğu bulunuyor ama bana sorarsanız benim doğurduğum çocuğun kendisinden olduğunu ancak DNA testiyle anlayan bir adama yani ondan sonra da ne kadar e, gene de büyük konuşmayalım yani insanoğlu e, her şey başımıza gelebilir arkadaşlar bu tabi çok acıklı bir durum ama geçmişte bu olmuş mesela evlenir evlenmez hamile kalıyor 6 ay sonra doğuruyor işte bunu mesela zina isnadı yani bu çocuk benden değil diyebiliyor adam ama e, mezhepler diyorlar ki yani fıkıh diyor ki hayır 6 ay hamileliğin en asgari müddetidir. 6 aylık bebek o gün içinde yaşayabilir. Tabii bu tartışmalar dediğim gibi bu testlerin bu kolayca bunları bu işleri teşhis etmenin pek mümkün olmadığı zamanlar için geçerli. Efendim sonra peki ayrılması, sütten ayrılması meselesi niye çok önemli fıkıhta? Boşanma durumunda çok önemli. Çünkü kadın arkadaşlar, nafaka konusuna gireceğiz şimdi. Öyle süresiz müresiz nafaka yoktur İslam'da arkadaşlar. Nafaka iddet süresincedir. İslam hukukuna göre nafaka iddet süresincedir. İşte dört ay on gün. O kadar. Ondan sonra herkes yoluna bakar. Arkadaşlar Öyle zengin birkaç kişiyle evlenip servet yapmak yani servet avcılığı yok. İslam buna hoş bakmıyor. Bir de acizane kanaatim konumuz o değil çok dağıtmayayım. Hemen bir cümleyle söyleyeyim geçeyim. Bana göre arkadaşlar bu nafaka işte miras kadının e, İslam'da mal ayrılığı meselesi vesaire. Yani bütün bu ekonomik düzenlenmeler benim hissiyatıma göre yanılıyor olabilirim. Rabbimizin bir muradını ortaya koyuyor. O da Cenab-ı Hak herkesin evlenmesini istiyor arkadaşlar. Ama bunu farz kılmıyor. Çünkü evlenemeyebilir, bunun istisnaları olabilir. Ama evli olarak hayatı sürdürmeyi, ayrılsa da eşini kaybetse de işte erkek içinde, kadın içinde evlenmenin, normal olan olduğunu söylüyor. Bununla ilgili böyle psikolojik baskılar vesaire var toplumda. Onları geçiyorum. Hele çocuğu varsa bir kadın yani 25-30 yaşında dul kalsa bile ömrü boyunca bekar kalması istenebiliyor, beklenebiliyor. O kadar ki Adam boşadığı kadın başkasıyla evlenecek diye gidip bıçaklıyor yolu ortasına. Ya boşamışsın, bitmiş yani. Hani o boşadığı kadını bile kendi e, malı olarak, kendi malı olarak görebiliyor. O örfi kısımlara hiç girmiyorum, efendim. Şu açıdan önemli. Şimdi e, nafakayı söyledik. Fakat kadının bebeği varsa arkadaşlar iki yıl süt hakkı var. O çocuğu emzirdiği sürece baba nafakayı ödemek zorunda. Emzirdiği sürece. E, sütten kesilmesine de birlikte karar vermek zorundalar. Yani baba şunu diyemez, vermiyorum nafaka, emzirme. ...diyemez. Emzirme. Onu Bakara suresinde onlar geçti. Dolayısıyla böyle fıkhi sonuçları olduğu için bu emzirme süresi önemli. Sonuçta ben size sonucu söyleyeyim tartışmaları geçeyim uzun uzun birkaç saat bir açıklamış Elmalı. Ee, sonuçta arkadaşlar hamileliğin en az müddeti altı aydır. En çok müddetine dair bir sınır yoktur. İki yıl bile sürdüğüne dair çok istisna da olsa örnekler olduğunu aktarıyor Elmalı. Ben bilmiyorum. Belki kadın doğumculara ya da tıp tarihi çalışanlara sormak lazım ama o kadar istisnarlı iyi bir şey zaten hükme medar olmaz. Yani onun üzerine hüküm bina edilmez. Efendim mühim olan burada emzirme süresi. Hamileliğin asgari süresi 6 aysa 30 aydan 6 ayı çıkarın kalan 24 ay emzirme süresi olmuş oluyor. Efendim demek ki Lokman suresinde de geçiyor bu konu. Evet bu otuzun yani bu otuz ayın ve hamduhu ve fisaluhu telafune şehra dedi ya onun hamileliği ve sütten kesilmesi otuz aydır dedi. Bu otuzun iki senesi emzirme müddeti altı ayda asgari hamilelik müddeti olmuş oluyor. Efendim bunlar nesep açısından işte dediğim gibi boşanmayla ilgili hükümler açısından efendim kıymetli e, tartışmalara e, sebep olmuş, e, farklı hükümlere sebep olmuş. E, burada kalalım arkadaşlar, e, devam edeceğiz fakat süre biraz kısıtlı, hemen arkamızdan başka bir mukabele olduğu için efendim bırakmamız gerekiyor. Allah'a emanet olun, Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyetle efendim, Ramazan şerifi e, ifa etmeyi, görevlerimizi yerine getirmeyi nasip etsin inşallah. Selam Mariyo.